Ruhi hayatı, kalbi hayatı itibariyle ahenk ve düze, ibadet, ubudiyet, ubudiyet çerçevesi içinde veriliyor. Şahsi hayatı itibariyle ahenkli, nizamlı olan bir insan, ibadetlerinde de o ölçüde hassasiyet içinde eda eder. Bu hassasiyet, ibadet duygusunun, ubudiyet duygusunun tam kalbine oturmuşluğu içinde eğer eda edilecek olursa, kendi tabiatını soluklar, kendi tabiatını seslendirir, dinlendirir. Ama bazılarının daha içine tam oturmamıştır. Fakat meseleyi mükemmel gibi eda ediyordur. O mükemmele ulaşma cihet ve gayretini takip ediyorsa, şimdiki mahsurluğu olsa bile mahsursuza yürüyor. O negatifi, o pozitif gider. Fakat sürekli...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 harz ediyorsa insanlar tabi olmaya dikkat etmelliler. Esas meseleyinin derinliğini tabiatlarında aramalılar. Mesele benim tabiatımda ne kadar derinleşti. Ne kadar karakterim haline geldi. Herkesin bir tabi cimilli karakteri vardır. Bu tıpkı bir granit gibi, bir mermer gibidir.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 Dolayısıyla karakterimizin tam şekillenmesi mezununda da esasen kültürümüzün temel kaynaklarını hayata geçirme çok önemlidir. Böyle manevi ve ruhani şeylere müteallik meselelerde kalbin hüşşar olmasına ihtiyaç vardır itkanda.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 Devam ettirmek daha başka bir güzellik. Allah bütün bu güzellikleri lutfuyla İslam buyursun.